Hayatı hakikiye hikayeleri. Türkiye hikayelerini radyo. Kaybettiğim Kızlar Köye 500 metre uzaktaki çiftlik evine taşındığımızda 9 aylık hamile olmasam, Perihan Hanım kızı için ağırda hayvan bakmak ve tarlada çalışmak dışında bir hayat tasavvur etmese, Zuhal'le asla karşılaşmazdık. Tek katlı kireç badanalı evlerine muhtarın tavsiyesiyle gittim. Zuhal okuldaydı. Annesiyle verandadaki derme çatma iskemleleri oturduk. Biriket bahçe duvarının kenarında birkaç meyve ağacı ve ahırın arkasında sararmış ekinleriyle uzanıp giden tarla iç daraltıcıydı. Gerçi o ilk karşılaşmanın ayrıntılarını hayal meyal hatırlıyorum, zira bütün dikkatim Perihan Hanım'daydı. Üst üste giydiği eski paçavralar leş gibi, yemenesinin altından fışkıran kır saçları darmadağandı ve teninden keskin bir gübre kokusu yükseliyordu. Kadına bakıyor, kokluyor ve bir an önce kaçıp gitme isteğimi zor bastırıyordum. Fakat Perihan Hanım, görüntüsündeki pejmürdeliği silip geçen bir kendine güvenle konuştu. Derdim kızımın benden daha iyi yaşaması. Para kazanmış, kazanmamış, umurumda değil. Gelir evini görürüm, beğenirsem okuldan sonra bebeğine bakabilir. Tuhaf bir otoritesi vardı, hayır diyemedim. Ben gazeteye öğleden sonra gidiyordum. Zuhal da okul çıkışı gelip bebek nöbetini devralıyordu. Deniz birinci yaşını bitirdiğinde Zuhal ortaokuldan mezun oldu. Deniz yuvaya başladığında da o lise diplomasını aldı. Ailenin hayatımıza girişi kızımın 12. doğum gününden hemen soruya rastlar. Çiftlik hayatından İstanbul'un keşmekeşine savrulmuştuk. Boşanmıştım, deli gibi çalışıyordum ve akşamüstüleri okuldan dönen Deniz'e kapıyı açacak birine ihtiyacım vardı. Durumu bilen gündelikçim Nurten bir ara aniden "aylini getireceğim sana dedi. Kızı Aileen 17 yaşındaydı ve birkaç ay sonra lise son sınıftan okulu terk edip ailesini şaşkına çevirmişti. Olmaz dedim Nurten'e onun okula dönmesi lazım. Ama Nurten bir cumartesi günü elinde koca bir bavulla dayandı kapımıza yanında Aylin. Birkaç gün dedi. Dene istemezsen gelir alırım. Bu koca bavul birkaç günlük mü? Gülümsedi. Zuhal ödevini yaparken yan tarafta oynayan bebek Deniz'i göz ucuyla takip ederdi. Benden daha fazla sabrı ve esnemeyen bir disiplini oldu hep. Deniz de onu çok sevdi. Kahverengi benekli yeşil gözleri, kumral gür saçları, ince yüzüyle minyon, güzel bir kızdı Zuhal. Bize gelir gelmez giyinmeyi ve sık banyo yapmayı öğrendi. Gerisi kendisine aittir. Çatal bıçakla yemek yemek, düzgün Türkçe konuşmak ve nezaketi Zuhal'in beraberinde getirdiği hususiyetlerdi. En lüks otellerden, salaş meyhanelere, tatil köylerine kadar bir tek gün olsun yük gibi hissettirmedi kendini, ailedendi. Deniz anaokuluna başlarken o da açık öğretime kaydını yaptırmıştı. Bir yılı daha bizimle geçirdi. Bilgisayar ve İngilizce kursuna gidiyor, açık öğretimin sınavlarına girip geçiyor, Olgunlaşıyordu Sonraki yıl Zuhal kursları bitirdi Açık öğretimin yanı sıra babamın iş yerinde sekreterliğe başladı Perihan Hanım hep öyle ahırda yatıp kalkmışçasına pejmürde ve fakat mutluydu Bu kızı beraber yetiştirdik diyordu beni gördükçe Sonra bir sonbahar akşamı allak bullak bir yüzle kapıma dayandı ve Zuhal kaçtı dedi Aylin ve kocaman bavulu kaldılar. Alevilerde sık rastlanan kapkara, kamçı gibi sert uzun saçları vardı. Yaşına göre iri kıyım, kocaman kara gözleri olan güzel bir kızdı. Çok az konuşur, çok yemek seçerdi. Aylin'in küçük bir odası ve kendine ait televizyonu vardı. Deniz bazen benimle salonda, bazen de onun odasında televizyon seyrederdi. Benim yanımda hiç sesi çıkmayan Aylin'in arka odada Deniz'le mırıl mırıl konuştuğunu duyardım. Sessizliği ve biraz donuk ifadesi bir yana terbiyeli ve temiz bir kızdı. Deniz yattıktan sonra o da televizyonunu kapatır ama odasının ışığı yanmaya devam ederdi. Aylin kitapta okumazdı. Ne yapardı gece vakitleri? Kapısını çalmaya, sorular sormaya çekinirdim. Öyle bir durgunluk ve dokunulmazlık vardı halinde. Çok geçmedi. Deniz bütün gün okulda, ben işte, lise sondan terk ailen tek başına evde düşüncesi canımı sıkar oldu. Dışarıdan lise bitirme sınavlarına girsin diye sıkıştırdım, yüzüme boş gözlerle bakıp, istemiyorum dedi. İstemediği bir şey için ısrar edildiğinde ruhunun perdelerini örtü veren bir kızdı. Üstüne varılmıyordu ama pes etmedim, tatlı tatlı süren pazarlık sonunda bir sonraki sene okula geri dönmesi konusunda anlaştık. Hiç yoktan iyiydi. Benim güzeller güzeli, akıllı, zarif Zuhal'im amca torununa kaçmıştı. Annesi perişan, ben şaşkın. Çaresizce bekledik. Birinci haftanın sonunda Zuhal'e istemeye istemeye düğün yapacakları haberi geldi. Bodrum'dan bozma salonların limonata pastalı düğünlerinden birinde, Perihan Hanım, kocası, oğulları, Deniz ve ben salonun en arkasında bir masada oturtulduk. Sonrasında da Zuhal'le görüşmemiz yasaklandı. O, Artık aynı evde yaşadığı kayınvalidesine ait. İşe başlamasının üzerinden birkaç ay geçmişti ki, Aylin kendisinden beklenmeyecek bir heyecanla kuzeninin düğününe gideceğini haber verdi. Topuklu ayakkabılarımdan birini verdim, uzun eteğinin üzerine giymesi için de simli bir bluz aldık. Deniz Aylin'le birlikte düğüne gidemeyeceği için mutsuz, pazartesi günü fotoğrafları getirmeyi unutma diye tembihliyordu. Cumartesi sabahı neşeyle uğurladık onu. Zuhal'in evlenmesinin üzerinden iki ay geçmişti ki bir sabah Perihan Hanım ağlamaktan şişmiş gözlerle geldi. Hamileymiş ve kaynanası eve kapatmış. En küçük bir bahanede dövüyormuş dedi. Ne yapalım? Sen gidip bir baksan belki görüp konuşabilirsin. Öneriyi ikiletmeden arabaya atladım ve kayınvalidenin evine uçtum. Zuhal yalnızdı. Başını örtmüş, uzun basma bir elbise giymiş, ayağına lastik terlikler geçirmiş halde bir an tereddüt etmeden atladı arabaya. Doğru annesine gittik. Perihan Hanım kızını öpüp kokladı ama eve sokmadı. İlk burada ararlar dedi. Sen de kalsın. Duş alıp benim elbiselerimden birini giydikten sonra mutluluktan uçan Deniz'le beraber keyifli bir akşam yemeği yedik. Yatmadan evvel ertesi gün kürtaj olması konusunda anlaşmıştık. Gece yarısından epey sonra çiftliğin ön kapısından gürültüler yükseldi. Bahçıvan nefes nefese haber getirdi. Jandarmalar gelmiş, hamile kadını zorla alıkoyduğunuzu söylüyorlar. Sabahlıkla bahçe kapısına koşarken, kız rızasıyla burada diye sesleniyordum ki, arkamdan Zuhal'in ayak seslerini duydum. Üzerinde gelirken giydiği basma entariyi, Başında örtü, yanımdan rüzgar gibi geçip jandarmaların arasında bekleyen kocasının boynuna atladı. Pazartesi sabahı aradı Aylin. İskil edeyim ama düğün fotoğraflarını evde unutmuşum. Dönüp onları alıp öyle geleceğim. Saat birde telefonum yeniden çaldı. Arayan yine Aylin'di ama bu kez tok bir erkek sesi geldi telefondan. ''Kiminle görüşüyorum?'' ''Ailenin işvereniyim. Siz kimsiniz?'' Şehir atları vapuru kalamışın kaptanı Ahmet Sürmen'e. Hayrola Ahmet Bey, ailenin telefonu neden sizde? Kaptan bir an durakladıktan sonra sıkıntılı bir sesle açıkladı. Kendini vapur güvertesinden attı. Telefonundaki son arama olduğunuz için size haber veriyorum. Ailesine söyleyin, kızları Haydar Haydarpaşa morgunda. Geride bıraktığı ayakkabılarıyla bir zarf dolusu fotoğrafı da oraya teslim ettik. Başınız sağ olsun. kaybettiğimiz kızlar yazar arzu arınel editör sine ergün okuyan tilbe sara Hayatı hakikiye hikaye. Türkiye, hikayelerini radyo